Bir önceki dersimizde bunun üzerinde durduk, bunun etrafında durduk. Ey yani e, Allah Azza ve Celle dinini tamamlamış, Resulullah ve Vesselam vefat etmeden önce bu din tamamlanmış ve kemale ermiştir. Kim bid'at-ı hasene iddiasında bulunursa ve bir bid'at ortaya çıkartırsa, o kişi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in risalet vazifesine ihanet ettiğini iddia etmiş olur diyordu İmam Malik Rahimahullah. Ve bununla beraber o gün din olmayan şey bugün de din değildir. Yani bir şey dinse o günde belli olmuştur. Dinden değilse yine o günde belli olmuştur. Bunu da es-sunneti terkiye, es-sunnete amaliye isimli dersimizde ey yani sünnet iki kısımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını yapmak sünnet, hey sallallahu aleyhi ve sellemin terk ettiğini terk etmek sünnettir demiştik. Cabir bin Abdullah şöyle diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hutbede şöyle dediğini haber veriyor. Amma ba'd fe inne hayrel hadithi kitabullah ve hayrel heddi heddi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesatin bid bid'a dalale, ve dalâle kulle bid'atin ve Finnar Aleyhisselatü Vesselam Bunu ifade ediyor Ey her bid'at dalalettir Her dalalette Ateştedir buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam İrbat Bin Seriye Radıyallahu An Şöyle diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kalpleri Ürperten Gözleri yaşartan bir hutbe irad etti biz ey Allah'ın Resulü dedik aleyhissalatü vesselam bu veda eden bir kimsenin hutbesine benziyor ey yani birisi veda edecek ve veda edecekken e, veda edecek bir kimsenin hitabeti gibi duruyor sizin bu hitabetiniz bu sebeple bize tavsiyelerde bulunun dedik diyor İrbat radıyallahu anh. Bunu söyleyince Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. "Ausiyakum bi takvallahi azza ve celle ve's-sem'i ve't-ta'ah. Ve ente amir aleikum abdun fe innehu men ya'shi minkum fa sara yahtilafen katira. Fe aleikum bi sunnati" ve sünnetil hulefai'r raşidin el mehdiin min ba'di addu 'aleyha bin nawacis ve iyyakum ve muhdathatul umur fe inna kulli bid'atin dalalah alissatu's selam şöyle buyurdu sizlere Allah'tan korkmanızı ey evsiyekum bitakvallahi azze ve celle sizlere aziz ve celil olan Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim ve başınızdaki yöneticilere itaat etmenizi emrederim velev ki başınıza bir köle getirilse bile benden sonra hayatta kalanlar birçok ihtilaflara şahit olacaklardır bu durumda benim ve hidayet üzere olan Raşit halifelerin sünnetine Sımsıkı sarılınız Sonradan ortaya çıkmış şeylerden sakınınız Zira her bid'at dalalettir buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Hadis Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde Ebu Davut'ta, Tirmizi'de Eee kayıtlıdır dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu veda eden bir kimsenin hitabeti gibi hitap ettiği bu hutbesinde ey İrbat radıyallahu anh'ın haber verdiğine göre kalpleri hüzünlendiren gözleri yaşartan bir hutbe irad ediyor aleyhissalatü vesselam ancak ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yaparken ashab kendisine diyor ki ey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani bu veda eden birinin konuşmasına benziyor bize ne tavsiye edersin ve Vesselam öncelikle Allah'tan korkmayı tavsiye ediyor aynı hutbetül hacde ifade ettiğimiz gibi yani hep Allah'tan korkmayla Allah'tan onun hudutlarını aşmaktan sakınmayla ilgili ayetleri nasıl da sıralıyor aynı onun gibi ayset ve seem buyuruyor ki bu ayset ve seem buyuruyor ki bu ev ya ku bir tak Vallahi azza vecelle ve senme ves vata ati ve in internet em Mer aleyküm abidum ve inne humen yaşimin kum vestilfen ve diyor ki başınızdaki yöneticilere itaat etmenizi tavsiye ederim. Hatta diyor başınıza bir köle getirilse bile. Ona itaat edip ona, onu dinleyip itaat etmekten geri durmayın. Benden sonra yaşayacak olanlar kesinlikle birçok ihtilaf görecektir diyor aleyhissalatü benden sonra yaşayacak olanlar birçok ihtilaf görecektir. Ve bu ihtilaf anında ne yapılacağını da Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Bu durumda ve aleykum bi sünneti Ey Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim sünnetime sımsıkı sarılınız. Ve sünnete hulefai raşidine ve mihdiyin ve Raşid halifelerimin sünnetine sımsıkı sarılınız. Ey onların yoluna sımsıkı sarılınız. Wa aleyküm bi sünneti ve sünneta hulefei raşidine vel mihdiyin addu aleyhum bin nevaciz. O diyor hidayet rehberi olan raşid halifelerimin yoluna sımsıkı sarılınız. Ey azı dişlerinizle sarılınız. Yani azı dişlerinizle sımsıkı ihtilaf halinde Aysel ve Selam'in e, icabet edilecek mercinin sımsıkı bağlanılacak olan yolun sünneti ve raşit halifelerinin yolu olduğunu Aysel ve Selam haber veriyor ve daha sonra Aysel ve bu tavsiyesinin sonunda buyuruyor ki ve iyâkum ve muhdefâtu'l umur, sizi diyor sonradan uydurulan şeyler konusunda uyarırım ey sizi bunlardan sakındırırım buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam fe inne kulle bid'atin dalâle çünkü bunlar bid'attır ve her bid'atta sapıklıktır diyor ey ve Vesselam burada Kulle, kulle ey kullu bid'atin dalalah yani hepsi sapıklıktır diye Aisset (sa) haber veriyor. Cabir bin Abdullah şöyle diyor: Resulullah (sa) insanlara konuşma yapardı. Layık olduğu biçimde Allah'a hamd eder, senada bulunurdu. Sonra da Şöyle derdi. Men yehdihi Allahu fe la mudilleh ve men yudlil Allah kime hidayet ettiyse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırdıysa ona hidayet edecek yoktur. Fe inne astaqal kelamullah. Sözlerin en doğrusu Allah'ın sözüdür. Ve hayrel hadi Heddi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Ve en hayırlı yol, en hayırlı rehberlik de Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın rehberliğidir. Ve şerrel umuri muhdefâtuhe. İşlerin en kötüsü sonradan uydurulanlardır. Ve kulle muhdefetin bid'ah ve her bid'at dalalet ve kulle bid'atin dalalâh. Her bidat sapıklık ve her sapıklık da ateştedir buyuruyor Allah Resulü Satt ve Selam hadis Müslim'de ve nesaide kayıtlı Abdullah bin Amr radıyallahu anhtan rivayete göre Allah Resulü Satt ve Selam şöyle buyuruyor: Her amelde bir arzu ve canlılık dönemi vardır. Her arzu ve canlılık döneminin de bir müddeti vardır. Kimin canlılık dönemi benim sünnetime muvafık ise hidayet bulur. Canlılık dönemi başka şeye muvafık olan kimse ise helak olur. Ümmü Aişe radıyallahu anha şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu ve sellem şöyle buyurdu. Men ahdasa fi amrina hada ma leyse minuhu fe huverad Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis muttafakun aleyh bir hadistir. Kim her kim bizim bu işimizde kendi içinde kendisinden olmayan bir şeyi ihdat ederse bu şey merduttur. Kim bir şey ihdat ederse ve bizim onun üzerinde emrimiz yoksa bu ihdat ettiği şey dolunur buyuruyor aleyhissalatü vesselam bir başka hadiste de şöyle buyuruyor aleyhissalatü vesselam men amile amelem ma leyse aleyhi emrune fe huveret kim bir amel işlerse ve bu amelin üzerinde bizim bir emrimiz yoksa yani biz bizim emrimiz olmadan bir amel işlemişse ey Kur'an ve sünnet sünnetin emri yoksa bu şey merduttur. Buna dikkat etmek gerekir. Yani şu an deminden beri okuduğumuz hadislerin etrafında döneceğiz. İnşallah bunları açıklamaya gayret göstereceğiz. İrbat bin İrbat bin Sariye ve Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma hadislerinde varid olan her bidat sapıklıktır lafzında Umumluk ifade etmektedir. Yani her iki hadiste kulle ya da kulu yani kullu ifadesi istisnasız olarak umumluk e, ifade etmektedir. Ve tahsis eden bir unsur yoktur. Ey yani herhangi bir tahsis belli bir şey için veya bir e, kayıt söz konusu değildir. İmam Şatibi Rahimahullah bu hadisin şerhinde şunları söylüyor. Alimler nezdinde umum manaya hamledilmiştir. Bu umumluktan hiçbir şey kesinlikle isna edilmez. Bid'atler içinde güzel olanı asla yoktur diyor İmam Şatibi Rahimahullah Dikkat ediniz bu umumluktur. Yani bu kullu ifadesi umumluktur. Hiçbir şeyi istisna yapmaz. Dolayısıyla biz bu kullu ifadesinden bütün biratlerin sapıklık olduğu ve seyyiye olduğunu anlamaktayız. Dolayısıyla bunun içerisinde güzel olan asla yoktur diyor İmam-ı Şatibi Feteva, Fetevaş Şatibi isimli eserinin sayfa 180'de ve 181'de. Hafız İbni Recep Hafız İbni Hacer Rahimahullah ise şöyle diyor Bu cümle Mefhumu ve Mantuku ile genel bir Şer'i kaidedir Mantuku bakımından Şöyle ifade edildiği biçimdedir Şu fiilin hükmü Bidattır Her bidatte sapıklıktır Dolayısıyla şeriattan olamaz Çünkü şeriatın Tamamı hidayettir mezkur hükmün bid'at olduğu sabit olduğu takdirde geçen iki öncül mukaddime de doğrudur ve istenen sonuca ulaşılmış olur yani bir şey bir şey eğer bid'attansa ve bu belli olmuşsa o zaman ortaya konulan kullu ifadesiyle onun sapıklıktan olduğu yani bid'at olduğu ortaya çıktıktan sonra artık onun sapıklık olduğu onun dinden olamayacağı çünkü bidatler dinden değildir ve seyiye olduğu ortaya çıkar zaten önceki dersimizde de e, bu ifadenin ceva, e, cevazimul kelim cinsinden olduğunu ey yani az sözle çok mana çok kuşatıcı çok e, e, anlam ortaya koyan bir ifade olduğunu bir kelime olduğunu ifade etmiştik. Abdullah ibn Amr ve Ayşe radıyallahu anhuma hadisleri ise yani az önce geçen men ahdatha fi emrina hada ma leysa minhu fehuve redd ummu Ayşe'nin hadisi ya da men amile amelen ma leysa alayhi emruna fehuve redd ya da Abdullah ibn Amr'ın haber verdiği kulle bidatin dalalatin ve kulle dalalatin finnar hadisi cevamiul kelim kabilindendir. Cevami'ul Kelim Kabilindendir Bu iki hadis Zahiri ameller için bir ölçüdür Müslümanın ameli Ancak şu iki Şartla makbuldür Bir Amelin sadece Allah rızası için Yapılması ey İhlasla yapılması O da ve me umiru illâ liya'budullâhe muhlisîne lehud din Beyne suresinde haber verildiği gibi onlar ancak onlar ancak ee, onlar ancak dini halis bir şekilde yani dini Allah'a has kılarak ibadet etmekle emrolunmuşlardı ikincisi ise Amelin sünnete muvafık olması, ey Kur'an ve sünnete uygun olması. Yani bir amelin makbul olması için bir ihlas olacak, iki Kur'an ve sünnete uygun olacak. Bu şartta Ayşe radıyallahu anh'e hadisinde açık ve nettir. Ne demişti ümne Ayşe radıyallahu anh'e? Nasıl rivayet etmişti? Kim? bizim bu işimizde ey dinimizde olmayan bir şeyi ihdat ederse bu şey merduttur işte bu iki esası dikkate almamız gerekir arkadaşlar iki şeyi iki şeyi dikkate almamız gerekir iki şeyi dikkate almamız gerekir Bunlar ses yok diyorlar arkadaşlar ama bir saniye şu an var mı ses? Ses var mı? Geldi mi ses arkadaşlar? Hı. Ee, evet. Dedik ki bir amelin makbul olması için bir ihlas gerekli. İkincisi Kur'an ve sünnete uygun olması gerekir. Ey Kur'an ve sünnete e, muafık olması gerekir az önce... Ümmüne Ayşe radıyallahu anheden rivayet ettiğimiz hadiste bunun delilidir Bununla ilgili bidatler konusunda ilim ehlinin iki tane görüşü vardır Bu görüşlerin ilki az önce geçtiği şekildedir Yani amel sahibine gerisin geri çevrilir ve reddedilir Allah onu teraziye bile koymaz ve hatta boş işe yaramaz bir amel olarak görür. İkincisi yani ikinci görüşe göre bid'atçının Allah'ın emrini reddetmiş olduğu kastedilmiştir. Çünkü hakimlerin hakimine kendisini benzeterek onun yerine geçmiş ve Allah izin vermemiş olduğu halde dinde teşriyede bulunmuştur bu yönle ilgili açıklamaları önceki derslerimizde ifade etmiştik ey yani bir bidatçı kimse aslında kısmen ya da bir yönüyle ya da e, lisan-ı haliyle aslında e, yasama ya da teşri yapma hakkını kendinde görüyor demektir ve okuduklarımızdan açıkça ortaya çıkmaktadır ki bidat hasene ya da bidat-ı seyyye ayrımına gitmek haksız bir ayrımdır hatta bizzat bu ayrımın kendisi bidattır ayrıca şu yönlerden dolayı bidat türleri içinde en şerli olanıdır Yani bir kere Aslında bu güzel bir söz Yani bunu dikkate almak gerekir Bidatı e, Bidatı hasene ve Bidatı seyhiye gibi bir Ayırıma gitmenin kendisi Bidattır Böyle bir ayırıma gitmenin kendisi Bidattır Ve dolayısıyla demin ifade edildiği gibi Kulle bidatin dalale Ve kulle dalaletin finnar Her bidat sapıklıktır Ve her sapıklık da ateştedir Bid'atleri zemmeden deliller, bid'atlerin çokluğu nedeniyle genel ve mutlak ifadelerle varid olmuştur. Bid'atleri zemmeden deliller, bid'atlerin çokluğu nedeniyle genel ve mutlak ifadelerle varid olmuştur. Hiçbirinde de kesinlikle istisna yoktur. Bazı bid'atlerin hidayet olduğu manasını gerektiren herhangi bir ibare geçmemiştir. Her bid'at sapıklıktır. Ama şunlar şunlar hariç veya bu manada herhangi bir ifade yoktur. Yani hiçbir şekilde kayıt veya istisna olduğunu göremezsiniz. Az önce okuduğumuz hadislerde bunun delilidir. Yani Aişe (sa) bütün bid'atler sapıklıktır ama şunlar müstesna dememiştir. Şer'i bakış açısının güzel olmasını gerektirdiği birtakım bid'atler bulunmuş olsaydı ayette ya da hadiste zikredilirdi. Fakat böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla bu durum sözü edilen delillerin tamamıyla hakikati üzere bulunduğunu gösterir bu hakikatin zahiri de bidatlerin bir tekini dahi geride bırakmayacak bir genellik ve bütünlük ifade eder yani hiçbir şekilde bu e, okuduğumuz hadislerin zahiri manasına bağlı kalınması gerekiliyor ve bu bağlılıkla yani ortaya koydukları delil de bir tek bidatı dışarıda bırakmaksızın bütün bidatlerin sapıklık olduğunu ortaya koyuyor ey bu hadislerin e, ortaya koyduğu hüküm ortaya koyduğu teşriy ilim usullerinde sabit olduğuna göre külli bir kaide ya da külli bir şerai delil birçok yerde çeşitli vakitlerde ve farklı durumlarda tekrarlandığında ve herhangi bir takyit veya tahsis bulunmuyorsa bu durum söz konusu kaidenin mutlak ve genel lafzının gerektirdiği anlam üzere baki olduğunu gösterir. Yani ilim usulünce de bu böyledir. Ey yani bir şey bir şey külli bir kaide ya da külli bir şer'i delil birçok yerde çeşitli vakitlerde ve farklı durumlarda hep aynı tekrarı yapıyorsa yani bid'atla ilgili gelen hadisler kullu kullu kullu kullu ya da kulle bid'atindalele kulle ey istisna yapmaksızın tamamını içine alacak şekilde yani külle deniyorsa dolayısıyla bu ilmi bir usuldür ve bu külle denirken arkasında da bir tahsis veya bir takyit yoksa o zaman e, bu kaidenin mutlak ve genel lafzının gerektirdiği anlam üzere baki olduğunu gerektirir. Yani demek ki bu küllüden kasıt ey bütün bidatlerin sapıklık olduğu manası çıkar. Çünkü niye? Değişik yerlerde değişik e, zamanlarda Allah ve Vesselam'den rivayet edilen bu hadislerin hepsinin kulle şeklinde ey bütün bid'atlerin sapıklık olduğunu ifade etmesi yönünde olduğunu görmekteyiz. Bid'atlere karşı zemmederek uyaran hadisler de bu kabildendir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çeşitli vakitlerde ve değişik hallerde minberden Müslüman topluluğa hitaben kulle bid'atin dalale diye tekrarlıyordu dikkat ediniz Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselatü Vesselam bütün hutbelerinde konuşmalarından önce ve Vesselam bid'atlerin sapıklık olduğunu ille haber veriyor. Ey Allah'a hamd ediyor. Aissetu vesselam eee ee, Allah'ın kitabına davet ediyor, sünnete davet ediyor. Ondan sonra diyor eee ve şerrü'l umuri muhdesatüha işlerin en kötüsü sonradan uydurulanlardır deyip bid'ate karşı sakındırıyor. İşte ya da eee İrbat bin Seriyye'nin az önce ifade ettiğimiz hadiste geçen ey benden sonra yaşayacak olanlarınız çokça ihtilaf görecek çokça ihtilaf görecek bu durumda ve aleykum sünneti ve sünnete hulefei raşidine vel mihdiyin haddu aleyhim bin nevaciz ihtilaf anında raşit halifelerimin sünnetine sarılınız benim sünnetime ve raşit halifelerimin ey Ashabımın üzerinde bulunduğu yola sarılınız Ashabımın üzerinde bulunduğu yola sarılınız Ve hemen akabindeki sözünde Aleyhisselatü Vesselam devamla diyor ki Ve iyâkum ve muhdefâtu'l muhte umur. Sizleri sonradan Sonradan ortaya atılmış Sonradan uydurulmuş şeyler konusunda Uyarırım sakındırırım Sizi bunlardan sakındırırım çünkü bunların tümü sapıklıktır buyurması da bu kabildendir. Aysel ve Selam bunu sadece İrbad bin Seriyye'nin rivayet ettiği hadiste değil, Aysel ve Selam e, hutbelerinde veyahut efendim konuşmalarına başlamadan önce veyahut nikah e, kıydığı dönemlerde yani nikah, nikah merasimi yapılacağı zaman Aysel ve Selam Kur'an, sünnet, ey ashabın menheci, ey akabinde bid'atların sapıklık olduğunu mutlaka haber vermiştir. Herhangi bir ayet ya da hadiste ne takyit, ne tahsis zikredilmiştir. Ve ne de bid'atler hakkındaki umumluk bildiren külli ifadenin zahiri hilafına bir mana anlaşılabilir. Yani bir tane ayet gösterilemez ki ya da bir tane hadis gösterilemez ki herhangi bir bid'atı bu kullu ifadesinin dışında tutsun yani takiyit ortaya koyan yani hâzihi bid'a illa gibi bir hadis veya ayet gösteremezsiniz yani kullu ifadesi kapsamına giren ey bütün bid'atlerdir herhangi bir bidatı istisna tutan hiçbir delil yoktur delil gibi gösterilmeye çalışılan, çalışanlara inşallah verecek cevabımız var veyahut onların bu delildir dedikleri ey yani bidatı haseneye delil olarak gösterdikleri hususlara da inşallah reddiyelerimizi buradan sunacağız Bu durum ey herhangi bir istisna ve e, kayıt yapan herhangi bir ayet ve hadis olmadığından bu durum az önce söz konusu delillerin umumluk ve mutlaklık üzerinde bulunduklarına açık olarak delalet etmektedir. Yani bu, bu ayet ve hadislerin e, zahirinden anlaşılmaktadır ki ey istisna yok. Aişe ve selam istisna yapmadı. Selefimiz istisna yapmadı. Kur'an istisna yapmadı. Dolayısıyla istisna yapılmamışsa bizim Aişe et ve selamın kulle bid'atin dalale ifadesini Aişe ve selamın kulle bid'atin dalale, ey bütün bid'atlar sapıklıktır lafzını niçin umumilik olmadığını düşünelim ki? Burada kastedilen umumiliktir. Sahabe, tabiîn ve onlardan sonra gelen selef-i salihin bid'atleri bid'atlerin zemi, çirkin görülmesi ve ve bid'atlerin ve bid'atlerden ve bid'at kokusu taşıyan şeylerden kaçılması konusunda icma etmişlerdir sahabe tabi'in ve selef-i salihimiz bid'at olan çirkin görülen bid'atlerden veyahut bid'at kokusu alınan şeylerden uzak durulması konusunda icma etmişlerdir. Bu konuda seleften hiçbirisinden tavakkuf ya da istisna vakı olmuş değildir. Bu durumda tüme varım olarak bid'atlerin tümünün bid'at-ı olduğuna ve içlerinden hiçbirinin bidat hasene olmadığına açık ve net bir biçimde delalet eden sabit bir delildir dolayısıyla selefimizin ashab tabi'in etbe'at tabi'in ve selefimizin bu hal üzere olması bu inanç üzere olması burada efendime söyleyeyim icma e, olması aynı şekilde bunun bidati hasenenin olmadığını açık ve net bir delildir Bid'atın ilgili olduğu hususun bizzat kendisi de bu sonucu gerektirmektedir. Çünkü bid'atın ilgili olduğu husus şari'in zıddına gitmek ve şeriatı da bir kenara atmaktır. Yani bid'at tanım olarak ey şari'e muhalefet etmektir. Bu mesabede olan şeylerin de güzel çirkin övülen yerilen ayrımına tabi tutulması imkan dışıdır. Zira şari'in hoş görmediği şeylerin güzel görülmesi ne aklen ne naklen doğru değildir. Ey hevadan konuşmayan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunların çirkin olduğunu, sapıklık olduğunu ateşte olduğunu ve ümmetin bundan sakınması gerektiğini haber vermesi bu da gösteriyor ki şari'i ey yani şeriat belirleyici Yüce Rabbimiz Sübhanehu ve Teala bid'atı hoş görmemiştir. Siz nasıl oluyor da iyi bid'at kötü bid'at, övülen bid'at yerilen bid'at gibi bir ayırım içerisine gidiyorsunuz. O halde bid'atı hasene görüşünü benimsemek bid'at kapısını ardına kadar açmak demektir. Yani birisi diyorsa ki bidat hasene bu demektir ki kıyamete kadar bu kapı açık kalsın. Yani hasene hasene hasene o geldi bir hasene bu geldi bir yani herkes hasen gördüğü iyi gördüğü bir bidat ortaya attı dolayısıyla bu bidatlerin artarak devam edeceği ve bu kapının ardına kadar açık olacağı manasına gelir. Bununla birlikte hiçbir bidatın reddedilmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü bütün bidat sahipleri kendi bidatlerinin bidatı hasene olduğunu iddia edecektir gerçekten hiçbir bidatçı demez ki benim bidatım kötü bidattır dolayısıyla her bidat sahibi bidatını güzel olarak ihdat eder ortaya koyar çünkü bütün bidat sahipleri bu iddiada bulunmasıyla o halde o halde her bid'at sahibi bid'atının hasene olduğunu, güzel olduğunu iddia edecekse o zaman rafıziler, mutezile, cehmiye, hariciler, murciye, sufiler ve daha başkaları işledikleri bid'atlerin bidat hasene cinsinden olduğunu ileri süreceklerdir. O zaman bize birisi akidede bir sapıklığını ortaya koyarsa Efendim bize bir tanesi bize bir tanesi menhecinde bir sapıklığı ortaya koyarsa fıkhında anlayışında vesaire az önce sapık fırkaları zikrettiğim gibi ve bunun üzerine derse ki bu bidat-ı hasenedir derse kendi anlayışına göre ve biz de bidat-ı haseneyi meşru olarak görürsek o zaman demektir ki bunların hepsini kabul etmemiz gerekir. Halbuki Aleyhissat vesselam buyuruyor ki "Fenne hadhih el ümme" setefteriku ala mille Benim bu ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Kulluha finnar illa wahide Hepsi ateştedir ancak birisi müstesna. Ey men ya Resulullah Aleyhissatü kimdir bunlar dediklerinde ve ma an başka bir rivayette ey o cemaattir yani bir lafzında ben ve ashabımın üzerinde gittiği yoldur bir diğerinde de o cemaattir ey ehli sünnet vel cemaattir dikkat eder misiniz arkadaşlar işte aslında konumuza delil teşkil etti bu hadis Allah'a hamd olsun demin dedik ya demin ifade ettiğimiz hadisler kulle kulle diye geçmekte ey kulle bid'atin dalale derken bütün bid'atler sapıklıktır hiçbir ayet ve hadiste de istisna olmadığını söyledik. Yani hiçbir bid'atla ilgili istisna olmadığını söyledik. Dolayısıyla kulludan kasıt hepsidir. Umum ifade eder dedik. Bütün bid'atleri içine alır. Herhangi bir istisna olsaydı o zaman belki denilebilirdi ki bid'atı hasene bid'atı seyyi. Aynı demin okuduğum hadiste bir istisna yapıldı. Dikkat ediniz. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki فَاِنَّ هَذِهِ الْاُمَّةِ seteftereku ala mille Benim bu ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Kulluha finnar. Dikkat ediniz kulle ifadesi geçiyor. Kulluha finnar. Ey hepsi ateştedir Buraya kadar ne anlaşılır? Yani bu ümmet hep ateşte. Arkasından istisna yapılıyor. İlla vahide ancak birisi müstesna ey ateşe gitmeyen ateşe gitmeyen bir fırka var diyor aleyhissalatü onu istisna yapıyor Allah rızası için biz şu bidatçılara sorarız biz şu bidatçılara sorarız nasıl olur da aleyhissalatü vesselam burada istisna yaptığı gibi bidatla ilgili kullu bid'atin derken kulle bid'atin dalale derken nasıl bir istisna yaptığıyla ilgili bid'at-ı hasene ile ilgili bir şey gösterebilir misiniz? <gülüyor> bid'at-ı hasene ile ilgili hiçbir istisna Yapılmamıştır ve olduğuna dair bir tek delil gösteremezsiniz diyoruz bidatçılara. Evet. eğer bidat-ı haseneye bidat-ı hasene nin varlığını kabul edecek olursak o halde bütün sapık fırkaların bütün sapık fırkaların efendime söyleyeyim ee, görüşlerini bidat-ı hasene olarak e, Bidat-ı Hasene kılıfına Dahil etmemiz gerekir Ey Bidat-ı Hasene Bidat-ı Hasene Kılıfının içerisine koyarak Bu fırkaları sapık olarak değil Bu fırkaları Efendime söyleyeyim e, Aleyhisselatü Vesselam'ın Ve onun ashabının menhecinden Yüz çevirmiş olan kimseler olarak değil Ancak Bidat-ı Hasene'yi kendilerine Hüccet alarak bunların istikamet olduğu üzere olduğunu düşünmemiz gerekir ki bu da sapıklıktır <gülüyor> bidatlerin hasene olarak belirlenmesinde kural nedir yani bir insan veya birileri bidatı hasene kabul ederken neyi ölçü alıyor? Yani neye göre belirleniyor bu? Hasenedir değildir. Hasenedir değildir. Yani bu neye göre belirleniyor? Bu konuda müracaat edeceğimiz kaynak kimdir? Yani bunun hasene olduğunu kim belirleyecek? Yani Türkiye'de diyanet mi belirleyecek? Veya bir tarikatın şeyhi mi belirleyecek? Veya efendime söyleyeyim, suud mu belirleyecek? ot kimler buna karar verecek? Yani bu anlamda Ölçü nedir? Böyle bir soru sormamız, sorma ihtiyacı duyarız. Kuralın şeriata muvafık olduğu, muvafakat olduğu söylenirse biz de şeriata muvafık olan şeyin zaten kesinlikle bidat olmadığını söyleriz. Yani birisi çıkıp derse ki bidat yani bu sorumuza cevap olarak derse ki şeriata muvafık olması önemlidir derse, biz de deriz ki de şeriata muvafık olan şeyin kendisi zaten şeriattır. Şeriata muvafık olan şeyin kendisi ey, yani Kur'an ve sünnetin üzerinde emri olan şey zaten şeriattır. Ancak ben birisiyle konuştuğum zaman o bana dedi ki bunu dedi müştehitler belirler demişti. Yani ilim ehli belirler. Ey yani bid'at-ı hasene eee bidat-ı haseni yani bidat-ı hasene görerek ihtiyaç duyup ortaya çıkartacak kimselerin müştehitler olduğunu söylemişti gerçekten bu büyük bir buhtandır eğer bu konuda müracaat edilecek kaynağın akıl olduğu ifade edilirse birisi derse ki bidat-ı haseneyi yani bidat-ı hasene görmek görmede ölçü akıldır derse buna karşın biz de akılların çeşitli çeşitli olduğunu ey değişken olduğunu söyleriz her akıl başkadır yani benim aklıma göre e, bir şeyi güzel görürüm bir başkasının aklı onu güzel görmeyebilir dolayısıyla bu da ihtilafları ve ayrılıkları ortaya çıkartacaktır ve bu akıllardan hangisinin kaynak olacağını hangisinin hükmünün kabul edileceğini sorarız bu bidatçı kimseye Zira herkes kendi bidatinin Aklem bidati Hasene olduğunu iddia edecektir. Bidatleri Hasene diye kategoriye ayıranlara şunu söyleriz. Bidatı Hasene adı altında dinde bir takım eklemeler yapılması caiz olduğuna göre aynı şekilde Bidatı Hasene adı altında dinden bazı şeylerin çıkarılmasını ve eksiltilmesini güzel görenlerin bu tavrının da güzel görülmesi caiz olur. Bu ikisi arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü bid'at bir fiil işlemeye yönelik olabileceği gibi fiilin terk edilmesi şeklinde de gerçekleşebilir. Sonuçta din eksiltme ve ekleme arasında yok olur gider. Bu da sapıklık olarak yeter. Yani yani Şöyle söyleyebiliriz. Gerçekten bu çok önemli bir konu. Yani birisi derse ki. Birisi derse ki. Hani bidat hasene iddia ediyor ki eklenebilir. O zaman bir başkası da çıkıp. Diyebilir ki bidat hasene eksiltelim. Ey. Yahu. Aynı bir tane. Bir tane. Ee, bir tane ne, nasıl diyeyim size böyle sapmış bir kimsenin söylediği gibi birisi diyordu ki bu sapık kimse işte efendim her yıl orucu e, her sene orucu şubat ayında tutalım diyordu yani ey serin günlere çünkü diyor Allah tevhile bakın Allah diyor kullarına zorluk istemez Allah kullarına zulmetmez dolayısıyla şu günlerde yapalım aynı birilerinin çıkıp işte ey e, kurban kesme kırk çift ayakkabı dağıt bilmem ne demesi gibi Ey ya da günümüzde sakal ihtiyaç değildir Örtü ihtiyaç değildir Bir kadın efendim namuslu olsun yeter Ya da kalbim temiz densin yeter Ya da Efendime söyleyeyim ee, Ne yapalım her ülkenin Bidat-ı hasene deyip de Her ülkenin kendine göre bir kabesi olsun Herkes kendi kabesini tavaf etsin mi diyelim Ya da o çağı hapsedeceğiniz Sakalla örtüyü o yüzden örnek veriyorum O çağa hapsedeceksiniz Ey bu o çağa aitti Bugün biraz daha modern görünümlü olmalıyız Daha sevimli olmalıyız diyerek Bir takım şeyleri Efendime söyleyeyim Bir takım bidatler ortaya e, Bir takım değerleri terk edip Ey eksiltme yapmak Ve bunun yerine Kendilerine göre hasen olanı Güzel olanı yerine koymak Manasına gelir Zaten bir dinin Bir dinin bozulması, bir dinin e, yok olması eksilme ve ziyadeleştirmeyle mümkündür. Bizden önce tahrif edilmiş olan dinlere baktığınız zaman onların bunu yaparak ey eksilttiler Allah Azze ve Celle'nin sözünden aldılar. Ey ilave ettiler kendi sözlerini kattılar. Ancak Allah'a hamdolsun ki bu din kıyamete kadar korunacaktır bazıları şöyle der şeriatta herhangi bir bidatı hasene var olduğu takdirde biz uygulanmamasını dinimiz ve dünyamız için daha faydalı fırka ve ihtilafın önüne geçip söz birliği etmemiz için daha elverişli olarak gördüğümüz halde bu bidatı hasenenin terk edilmesini bidat sayarız bizim bu görüşümüz hakkında Delil bulunuyorsa muhalefet edilmesi caiz olmaz. Hakkında delil bulunmuyorsa o halde bu bir bidat-ı hasenedir ve sizin tarafınızdan uygulanmaktadır. Her halükarda bidat batıldır. Bizim de istediğimiz zaten budur. Resulullah Aleyhissalatu vesselam insanların insanlar içinde hakkı en iyi tanıyan beyan ve konuşma gücü bakımından en ileri seviyede bulunan insanlara en güzel öğüt veren biri olduğunu bilen kimse hakkı mükemmel olarak bilmek ve en mükemmel biçimde başkalarına açıklama gücüne ve iradesine sahip olmak gibi tüm mükemmel özelliklerin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında bir araya toplandığını da bilir ilim, kudret ve irade mükemmelliği ile birlikte matlubun da en mükemmel şekilde var olması gerekir. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü ve Selemin dini konuları açıklama konusunda olabilecek en belagatli, eksiksiz ve muazzam bir kelama sahip olduğu da anlaşılmış olur. Evet bu ifadeler mecmu'ül fetavada cilt 17 sayfa 129'da kayıtlı. Şimdi gerçekten Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam cevamiul kelimdi. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam cevamiul kelimdi. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam eee konuştuğu zaman havadan konuşmazdı. Aleyhissalatu Vesselam Aleyhissalatu Vesselam Allah Azze ve celle kendisiyle ilgili eee ve ma ataakumur rasul fehuddu ve ma buyurarak Aisset bu konuda ve kendisinin de ifade ettiği gibi gecesi gün gibi aydınlık bir yol üzere sizleri bıraktım demesi de buna bir delildir ey ve vesselam insanların en mükemmeli ve dini vazifesini yerine getirirken risalet vazifesini yerine getirirken bu konuda hiçbir eksiklik bırakmamıştır. Ve bu vazifesini tam olarak yerine getirmiştir. Şimdi tamamlayıcı olması için şunu da paylaşmakta fayda görüyorum. Yani bazı bidatçıların Bazı bidatçıların Bazı bidatçıların Ortaya koyduğu Şu ayet Ahkaf suresi 25. Ayeti Ortaya koyalım Hadiste geçen Her kullu Hadiste geçen Her kullu kelimesinin O rüzgar Rabbinin emri ile her şeyi yerle bir eder. Ahkaf 25. ayet. Dikkat edin. O rüzgar Rabbinin emri ile her şeyi yerle bir eder ayetinin delaletiyle umumluk ifade etmediği çünkü rüzgarın her şeyi yerle bir etmediği ve bu yüzden de her kullu kelimesinin Umumluk anlamında olmadığı Söylenebilir Yani bakınız Bunu ben hatırlatayım Bidatçılar bunu iddia ediyorlar arkadaşlar Mesela Ayette diyor ki Tudem miru kulle şeyin bi emri Rabbihe Ey o rüzgar diyor O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi Yerle bir eder Bidatçılar diyorlar ki Yani bidatı hasene iddiasında olanlar diyorlar ki tudammiru kulle şey yani bakınız diyor o rüzgar her şeyi yerle bir eder diyor ancak diyor rüzgar her şeyi yerle bir etmedi yani buradaki kulle ifadesinden her şey kastedilmiyor ey yani Bidatçıların iddiası bu kulleden kasıt diyorlar her şeyse bu rüzgarın o zaman diyorlar, bu ayetten şunun anlaşılması gerekir. Tudem birü şeyin bir emri Rabbi, bir emri Rabbi'he, ey o rüzgar Rabbi'nin emriyle her şeyi yerle bir eder. Ama her şeye kasıt, her şey girmesi lazım. Dağlar, denizler, yıldızlar, güneş, ay, cennet, cehennem, şu bu. Ben bunu bizzat kulaklarımla işittim. Yani birisi diyor ki, eğer burada her şey giriyorsa bildiğimiz her şeyin girmesi lazım diyor hani dedik ya bu bidatçıların bir yöntemidir tedris yapmak ey yani bir yerden alıp bir işlerine geldiği gibi almak ancak ayet aslında ayet bakınız ne ile ilgili onun isterseniz birkaç ayet mealini okuyayım Ahkaf suresinin 25. ayeti Ahkaf suresi 25'te şöyle buyuruyor Rabbimiz yani ad kavmi ad kavmine hitabendir bu ayet diyor ki adın kardeşini hatırla onun önünden ve ardından nice uyarıcılar gelip geçmişti hani o ah, ahkaftaki kavmini Allah'tan başkasına kulluk etmeyin gerçekten ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım diye uyarmıştı dediler ki sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi bize geldin şu halde eğer doğru söylüyorsan tehdit ettiği şeyi bize getir. Dedi ki ilim ancak Allah katındadır. Ben size gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Ancak sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Derken onu yani azabı vadilerine doğru yönelerek gelen bir bulut şeklinde gördükleri zaman... Bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur dediler. Hayır o kendisi için acele ettiğiniz şeydir. Bir rüzgar onda acı bir azap vardır. Bir rüzgar onda acı bir azap vardır. Ve işte burası 25. ayet. Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir eder. Böylece meskenlerinde başka hiçbir şeyleri görünemez duruma düştüler. İşte biz suçlu, günahkar bir kavmi böyle cezalandırırız buyuruyor ayette. Yani burada her küllü kelimesi burada da umumluk bildirmektedir. Burada da umumluk bildirmektedir. Küllü kelimesi burada da umumluk bildirmektedir. Çünkü rüzgar dünyadaki her şeyi değil, Rabbinin emrettiği her şeyi yıkıp geçmiştir. Bunun üzerinde düşünülmesi gerekir. Müfessirlerin hepsi de bu görüştedir. Muhammed bin Cerir et-Tabari Muhammed bin Cerir et-Tabari <gülüyor> şöyle diyor bu ayetle ilgili şöyle diyor o rüzgar Rabbinin emri ile her şeyi yerle bir eder ayeti kerimesi ile rüzgarın helak edilmeleri için gönderildiği şeyleri şeyler kastedilmiştir çünkü Hud ve iman edenleri helak etmemiştir yani burada hani bidatçılar diyorlar ya e, o rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir eder yani bu rüzgar her şeyi yerle bir etmedi diyorlar dolayısıyla siz kulle bidatinden yani burada geçen kulleden Niçin her şeyi anlıyorsunuz? Burada bid'atlerin bir kısmı anlaşılır demek diyorlar. Ve bu ayeti delil getiriyorlar. Diyorlar ki ne bakınız bu ayette de kulle ifadesi geçiyor. Ancak bu ayet her şeyi yerle bir etmedi. Biz de onlara diyoruz ki i̇mam taberinin dediği gibi. Diyor ki burada kastedilen edilen diyor Allah'ın emrettiği her şeyi yerle bir eder dünyadaki her şeyi yerle bir eder manasında değildir ve buradaki kulle ifadesi de doğrudur diyor çünkü diyor bu ayette her şey yok olur diyor her şeyi yerle bir eder diyor ancak Hud aleyhisselamı ve iman edenleri helak etmemiştir bu rüzgar diyor Kurtubi rah Rahimahullah da şunları kaydediyor yani at kavmi mensuplarından ve sahip oldukları mallardan üzerinden geçtiği her şeyi yıkıp geçmiştir. Kurtu bir diyor ki burada da kastedilen at kavmi mensuplarıdır. Yani at kavminin sahip olduğu her şey, hem kendileri hem malları, hepsi bu rüzgarın rüzgarda ifade edildiği gibi "dudem kulle şey imbi emri Rabbihe". Ey burada kulle şey aynı o hadiste geçen kulle. E kulle bid'atin dalale ifadesinde olduğu gibidir. Burada dersi noktalıyorum. İnşallah bundan sonraki bölümlerde yine bid'atçilere reddiyelerimizi sunmaya devam edeceğiz. Ve hadihi ve a'lem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala Muhammed subhâneke Allahümme bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent ve etûbu ileyk. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve bereketuhu.